Baş yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Osmaniye'deki Kırmıtlı Kuş Cenneti'nin sulak alan ilan edilerek korunmasını talep eden kampanyada önemli gelişmeler var. Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye Şube Müdürlüğü Change.org Taksim Kırmıtlı Kuş Cenneti adresinde devam eden kampanyayla ilgili dilekçeye yanıt verdi. Kampanyayı başlatan ve sürdüren Figen Ant'ın aktardığına göre gelen yanıtta bölgenin sunak alan ilan edilmesine yönelik talep için çalışmaların başladığı ve sürdüğü dile getiriliyor. Bölgedeki avlanmalara karşın Merkez Av Komisyonu'na sunulmak üzere bölgenin 2021-2022 av döneminde ava kapatılması için Osmaniye İl Av Komisyonu tarafından karar alındığı iletiliyor. Çevrenin temizlenmesi, korunmasına yönelik taleplerin ise bölgenin sulak alan inanıyla ile gerçekleşeceği iletiliyor. Figen Ant bu güzel haberle birlikte bir de tehlikeye dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Kırmıtlı'nın kuş cenneti ilan edilmesinde öncülük eden eski belediye başkanı Ali Murtaza Doğan'dan bir mesaj aldığını söyleyen Ant, Kırmıtlı civarında yer alan CEDETİ'ye regülatörü göl alanında devlet su işlerinin bir çalışma yapacağını öğrendiğini iletiyor. Eğer bu yapılırsa kuşların insan ve araç baskısından burayı terk etme tehlikesine işaret eden ant sözlerine şöyle devam ediyor. Süreç daralıyor ve tehlike her geçen gün artıyor. Kuşların ve doğanın hepimize ihtiyacı var. Tüm bunlara dur deyip taleplerimizi gündemde tutmak ve bir an önce hayata geçirmek için kampanyayı paylaşmaya, imza sayılarını arttırmaya devam etmeliyiz. Artık başarıya yakın değil bizzat başarıyoruz. Sizden istediğim çok sade ve net Paylaşın, imzalayın ve destek olun demiş Figen Ant kampanya Change.org Taksim Kırmıtlı Kuş Cenneti adresinde. Öykü sorgun sanal market alışverişlerinde depozitolu poşet uygulaması da geçirmesi talebiyle bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Depozitolu Çanta adresindeki kampanya marketlerde poşetlerin paralı hale gelmesiyle poşet kullanımının azalmasına rağmen pandemiyle birlikte bu sefer sanal alışverişlerde poşet ya da çatın, çanta satın almanın zorunlu olduğuna dikkat çekmiş. Ve bu konuda bir çözüm önerisi de var. Kampanya metninde şöyle diyor 2019 yılında plastik poşetlerin ücretli hale gelmesiyle yaklaşık bir sene içerisinde 150 bin ton plastik poşetten tasarruf sağlanmış ve plastik poşet kullanımında %77 oranında bir düşüş sağlanmıştı. Fakat Bu pozitif değişim geçtiğimiz sene başlayan pandemi süreciyle beraber plastik poşet tüketiminin Türkiye genelinde %40-50 artışı ile sürekli hale gelemedi. Bu artışla hijyen konusundaki endişelerin sıra sanal süpermarket gibi eve servis hizmetlerine olan taleplerin artması, e-ticaret, gıda ve süpermarket kategorisinde 2020'de %420 büyürken 2021 yılında pazarın iki kat daha büyümesi bekleniyor sanal süpermarket uygulamalarının sağladığı kolaylıkla hayatımızda yer almaya devam edeceği aşikar. Plastik poşet kullanımının artışında önemli bir yeri olan bu sanal süpermarketlerin depozitolu çanta uygulaması getirerek tek kullanımlık plastik kullanımlarının azaltılması için alışverişlerde kullanıcılara bir seçenek vermelerini talep ediyoruz. Bu kampanya sanal marketlerin depozitolu çanta uygulaması ile tek kullanımlık poşet kullanımının azaltılmasını amaçlamakta. Ek olarak, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarına örnek olacak bu çalışmayla, bireysel çabalarımızın yanı sıra tüketici talepleriyle şirketlerin alabileceği aksiyonları hızlandırmayı hedefliyoruz, demiş kampanya Change.org Taksim Depositolu çanta adresinde. Ayvalık Tabiat Platformu, Ayvalık'ın Karaayit Köyü'nde Meralar'ın maden atık deposu olması planlarına karşı Bir kampanya başlatmış Change.org Taksim Karaayıt adresindeki kampanyada şöyle deniyor. Tarım ve hayvancılıkla geçinen, ülke ekonomisine katkı sunan Ayvalık Karaayıt köylüsünün kara yazısı maden şirketi bakır ve demir madeni çıkartmak işlemek üzere bereketli topraklara yerleşmesiyle başladı. Köylünün yaşam ve geçim alanının elinden almaya çalışan şirket bölge hakkına verdiği zararı yetmezmiş gibi faaliyet alanını büyütmeye devam etti. Şimdi de zor koşullarda ayakta kalmaya çalışan hayvan sahiplerinin koyununu keçisini otlattığı köyün merası atık deposu olarak kullanmak üzere madencilik şirketine tahsis ediliyor. 457 koyun, 405 keçi, 575 kuzunun yaşam alanı olan meranın 90 bin metrekaresi devasa pasa yığınlarıyla örtülmek isteniyor. 4342 sayılı mera kanununun dördüncü maddesine göre. Mera, yaylak ve kışlaklar özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karayit Köyü'nün merasını tahsis amacını hazine adına değiştirerek demir cevheri zenginleştirme tesisinin atıklarının depolanması için özel bir maden firmasının hizmetine sunuyor. Meralar yaşam mücadelesi veren köylünün önemli geçim kaynağı, pek çok bitki ve hayvan türünün yaşam alanı. Su dengesini koruyan, erozyonu engelleyen önemli alanlar. Bir merayı maden sahası getirmek geri dönülmez zararlara yol açar. Hem ekosisteme hem hayvancılığa darbe vurur. Karaayit merası ve diğer tüm meralar bütün özellikleriyle korunarak köylüye bırakılmalı denmiş kampanya change.org.taksim Karaait adresinde. Ben Uygar Özresmi, change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir haftasını diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi